ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Kureyş kabilesinden olduğunu, ne yapacağız, bileceğiz ve Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın soyunun Vesselam. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiğini bileceğiz. Müellif rahimeullah Muhammed bin Abdullah, Allah ona gani gani rahmet eylesin. Diyor ki: "Ahalı ala hada 10 senen يدعو Diyor ki Allah Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem işte bu şekilde 10 sene boyunca Mekke'de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 İlk sıraya getirdiğimiz mesele ne? Kulların kulları üzerindeki hakkı değil. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. İşte bizzat peygamberlerin davetini bilirsek, menheç budur. Menheç nedir? Davet tevhide yapılır. Öncelikli olan husus nedir? Tevhiddir. Buna bakarak biz allah Teala'nın bizden neyi istiyor? Önce bunu biliriz. Bunu bildiğimiz için de bunu kazanmak için, allah Teala'nın rızasını kazanmak için bu yolda, bu uğurda gayret tarif ederiz.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 ve بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem Miraç olayından sonra Medine'ye hicret etmekle ne oldu? En doğalında. Yani tevhide davet için insan ne yapar? Memleketinden çıkar gider, ayrılır. Yeter ki Allahu Teala'nın üzerinde olan o hakkını ne bapsın okul yerine getiririz. Meal-i İbrahimullah diyor ki: "El-hicretu hicret nedir?" "El-intikal min belad-i şirki ila belad-il İslam. Şirk beldesinden İslam beldesine ne yapmak? İntikal etmek, taşınmak, göç etmek, gitmek." Yani hicret kelimesinin aslında kökünde ne vardı? Terk etmek var. Hicret kelimesinin aslında ne var? Terk etmek, eee bırakmak var. Ve Allah-u Teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına hicreti, hicreti. Yani Mekke'den Medine'ye gitmeyi bir oruç gibi, bir namaz gibi ne kılıyor? Fart kılıyor. İcmu ile. Yani allah Teala'nın emri geldiğinde Peygamber'e, Mekke'den çıkmasıyla alakalı ve sahabelere artık ne oluyor? Orada bu hüküm farz oluyor. Bazı ilim ehli eee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 Müşriklerin arasında yaşayan, müşriklerin arasında oturan, müşriklerin arasında ikamet eden, Müslümandan ben diyor beriyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ben diyor bu kimseden neyim? Beriyim. Kalu <gülüyor> ya Rasulallah, Lime. Niye? Diyor ki, la terâ ânâ ruhumâ. Onların diyor ikisinin, yani Müslümanla müşrikin, ateşi birbirine ne yapmasın? Görmüş. Görmesin yani. Artık birbirleriyle komşuluk yapmasınlar. Müşrik... Müslümana ne yapmasın? Tesir etmesin. Tesir ederse dininde ne yapacak? Fitneye düşecek Müslüman. Diyor ki Şeyhul İslam İbn Teyme Rahimahullah Ve aynel muslimine lezine min muaşeretil Yahudi ve nasara Yahudi ve hıristiyanlarla diyor çokça muaşeret eden, çokça içli dışlı bulunan Müslümanları gördü ki onlar hum akallu imanen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 çalışmaya giden Müslüman insanlara tasbik edin, uygulayın. Yani bugün Avrupa'da hal öyle almış ki, aileler 3. nesli, 4. nesli şu anda orada yaşıyor. Adları Müslüman ismi olup, sünnet olmayan, Hristiyan gibi yaşayan, Hristiyan olan birçok insan var. Yani bu insanların, oraya giderlerken, oraya bunun için, yani çalışmak için gitmelerinin caiz olmadığını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 Hayvanlardan bile ne yapar? Eskilenir. Değil mi? Evet. Yani bir insanın, düşünün çoban olduğunu, deve çobanı, develeri güden, develeri otlatan, gezdiren çobanla evet. koyunları otlatan çoban aynı mıdır? Evet. Değildir. Niye değildir? Devenin deve çobanı daha ne oluyor? Sert mizajlı oluyor. Çünkü develer daha mizaj olarak kaba, yabani. Evet. Koyunlar ise daha mülayim yumuşak.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi o kimselerin de bu kafir ülkelerinden ayrılıp Müslüman ülkelerine atmalar lazım? Hicret etmeleri lazım. Ezan duymuyorlar. Çocukları çocukları sınıflarda Hristiyan çocuklarıyla, Yahudi çocuklarıyla ateist, dinsiz sapık insanların çocuklarını aynı sırada okuyorlar. Bu insanların çocukları. Ve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 Allah Resulü ne yaptı? Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hicret de bir çözümdür. Hicret de bir çözümdür. Ve hicretu faridatun ala hadil umma min beladish şirk ila beladil islam. Hicret bu ümmetin üzerinde bir farzdır. İslam beldesinden şirk be şirk beldesinden İslam beldesine ne yapmak? Hicret etmek. Ve delilü kavlullahu taala Allahu teala'nın suayeti gelmesi buna delildir. Innellezine tuwaffahumul malaikatu Canları meleklere vefat ettirildiğinde, melekler gelip ruhlarını aldığında. Malaikatu zalimi enfusihim Canlarına zulmedenlere. Kalu fima kuntum neredeydiniz, ne yapıyordunuz? Niye etmediniz? Onlar da derler ki meleklere kunna mustadafina fil ard. Yeryüzünde neydik? Zayıf olan, mustazaf ailes kimselerdendik. Bunun için hicret etmedik. İmkanımız yoktu. Kalu melekler cevap veriyor. Kalu elem takun ardullah vasia. Elm takun Melekler diyor ki mustazaf olduğunu bahane gösteren, zayıf olduğunu bahane gösteren kimselere yeryüzü geniş değil mi? Niye hicret etmediniz? Fe tuhaciru fiha. cehennem. Onların mevası, sığınağı cehennemdir. Vesâet masîrâ. Ne kötü bir? Sondur. İllel mustadâfîn. Gerçekte. Ancak kimlere kimlerin özünü kabul edilir? Gerçek mustadâf olanlar. Minel rical. Erkeklerden. Vel Kadınlardan. Vel vildân. Çocuklardan. Kim bunlar? La yestatîûne hîleten. Çaresiz olanlar. Çare bulamayanlar.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 deminden söylediğimiz gibi kafir bir ülkeye gitmek bırakın orada yaşamayı. Gitmek oraya bir kısa bir süreyle bile olsa yolculuk yapmak belli şartlara bağlı olarak cahil. Neydi o şartlar? Bir daha tekrar alalım. Bir bilim olacak. iki takvalı, takvalı olacak. Üç hmm. dinini ishar edip yaşayabileceği. Gidiyorsun böyle dönemde hmm. olacak. Velev ki hastalık için tedaviye gidiyor olsam bile Bunlar yoksa gitmeyeceksin oraya. Kendi ülkendeki tedaviyi ne yapacaksın? Kabul, Kabul edip tercih edeceksin. Allah-u Teala buyurdu ki Ya ibadiyellezine amenu Ey iman eder kullarım allah Teala sesleniyor. İnne arzi vasia Benim yeryüzüm geniştir. Fe iyyaya Bana ancak bana ne ibadet İbadet edin. قال al-Bagabi الله İmam Bağavi diyor ki sebebi nuzulü هذه الآية bu ayetin iniş sebebi nedir? Fil-müslimîn, Müslümanlar, "الذين بمكة لم يهاجروا" Mekke'de bulunup hicret etmeyenlere Allah Teala sesleniyor. Ey Allah'ın ey kullarım. Benim yer üzüm nedir? Geniştir diye Allah Teala ne yapıyor? Sesleniyor. Nādahumullah bismil iman. Allah Teala Mekke'de henüz hicret etmemiş insanlara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 Tövbe kesilinceye dek hicret ne olmayacaktır, bitmeyecektir. Yani tövbe bitinceye dek hicret de ne olmayacak, bitmeyecek. Walla tanqatigh tövbetu hatta tatlug şemsu min de Güneşte, Güneşte batıdan doğmayınca tövbe bitmeyecek. Demek ki önümüzde arkadaşlar çok büyük fırsat var. Hala ölmedik öncelikli olarak ve hala Güneş batıdan doğmadı. O zaman diyoruz ki tövbe için hala kapı açık. açık. Ne kadar günah işediysen işle, ne yaptıysan yap. Karşısındaki az önceki ayet cerimede de olduğu gibi Vercan Allahu afuvan gafura. Allah Teala çok affedicidir ve çok bağışlayıcıdır, merhamet edicidir. Bir hadis-i şerif Allah Resulü aleyhisselam diyor ki la hicrate ba'del feth neymiş ne diyormuş <gülüyor> la ba'del fetih fetihten sonra hicret yok. Ne demek? Şimdi biz az önce hadis okuduk. Dedi ki tövbe bitinceye dek hicret bitmez. Güneş battıktan doğuncaya dek tövbe kapanmaz. Demek ki kıyamete kadar hicret <gülüyor> daim <gülüyor> devam edecek. Kıyamete kadar. Bir hadiste de diyor ki Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Bunu nasıl anlayacağız? Hayır. Medine, Hayır. Dicez ki Mekken'in fetinden sonra, Mekken'in fetinden sonra, Mekken'in fetinden önceki gibi, artık insanların üzerine hicret o topluluk Mekkiler üzerine fazla değil. Mekke fethedildikten sonra artık Mekke'de kalan Müslümanlar Mekke'de yaşıyor. Bilir. bilir. Medine'ye gelmeleri şartı yok. Yok. yok. Tamam Burada da bunu ne yapalım? Ee, anlatmış olalım.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 Amerika, Kanada gibi ülkenin vatandaşlığını alması caiz değildir. Hatta diyorlar ki, soruluyor yani, kendi ülkemizde sıkıntılarımız var, ee, başka gidecek bir yer de bulamıyoruz, zarurat halinde burada yaşıyoruz. Diyor ki, oturumla yaşayabiliyorsan orada ne yap? Oturumla yaşa. Yani yine vatandaşlığı ne yapma? Alma. Alma. Çünkü kafir ülkenin vatandaşlığını almakta çok büyük mahzurlar var. Yani bunlardan bir tanesi de kafir ülkenin sana verdiği bazı şart, istediği şartlar var. Vela ve berağı. Yani bu ülkenin kanunlarına, o ülkenin kafir ülkenin velasını ve berasını kabul ne yapıyorsun? O ülkeyi sana kabul ettiği şeyle kabul ediyorsun. Bundan dolayı o ülkelerin bu vatandaşlıklarını alma, almak caiz değil. Hatta Şeyh Albani Rahim Allah diyor ki bu tevellinin ta kendisidir. Tevellinin yani kafiri dost edinmenin ta kendisidir diye böyle şiddetli bir fetva veriyor. Güzel Rabbim bizlere